63. ayet ikerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçen bölümde Allah Celle Celalüh Musa Aleyhisselam ve ona iman edenlerin bazı yanlışlarına dikkatimizi çekmişti. 60. ayet-i kerime, 61. ayet-i kerime, onlara bakın, size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın demişti. Daha önceki bölümde de bu konuya değinmişti. Orada da 40. ayet-i kerimeden 48. ayet-i kerimeye kadar. Musa aleyhissalatü vesselam, Onlara imanı anlatıyor. Tevrat'ın bütün emri ve yasaklarını onlara bildiriyor. İman ettik diyorlar, bir kısmı tabi, arkasından ısyan ettik diyorlar. Semi'nâ ve asayna işittik ama ısyan ettik diyorlar. Biz ne diyoruz? Bakara suresinin son ayet-i kerimelerinde, her gün yatsı namazının sonunda Semînâ ve etâna gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr Ya Rabbi biz işittik, Kur'an'ı dinledik, anladık ve de itaat ettik diyoruz. Rabbim diyor ki Ve iz akadnâ mithâgakum ve rafana fevgakum Hani sizden söz almıştık Ve sizin üzerinize Tur'u kaldırmıştık Tur Dağın adıdır Tur dağı diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de bir başka tur Sina kelimesiyle Seyna yani halkımızın dilinde Sina Tur-i Sina Sina e, dağı diyoruz Tefsirlerin ifadesi de aynı Allah Celle Celaluhu Tur Dağı'nı kaldırdı adamların üzerinde. Huduma <gülüyor> mâ Size vermiş olduğumuzu tutun. Bir kuvvetin, sıkıca tutun. ''Vezkûrû ma fihi leallekûm tettegûn'' Orada, yani o... Nimet olarak verilen bu kitabın içerisindekileri hep hatırlayın. Ondan öğüt alın. Böylece kurtulursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Tefsirlerin ifadesine göre Allah Celle Celaluhu Tiyatur Dağı'nı üzerlerine kaldırdı. Tur dağı üzerlerinde Hani uçak üzerimizde ya bizim Tayyare havada giderken Bizim üzerimizdedir Rabbim diyor ki Hadim bakayım bir Bu Tevrat'ta size bildirdiklerime Kuvvetle sımsıkı sarılın Öğütlerinizi ve nasihat, Nasihatlerinizi de ondan Alın böylece Takvaya erişirsiniz Diyor onlar da Semina, diyorlar. Semina işittik, tamam kabul ettik diyorlar. Ama diyor ki Rabbim sümme tevelleytüm min ba'dı Bundan sonra siz tekrar sırt üstü geriye döndünüz. Yani sırtlarını dönüp geriye döndünüz diyor. Muhterem dinleyenler. Bu ayetler bize şunu öğretir. Bakara suresinin yine... 256. ayet-i kerimesinde de gelecek La ikrahe fiddin Dinde zorlama yoktur Yani insanın bedenini zorla teslim alabilirsiniz Esir edersiniz Eline zinciri vurursunuz Ayağına zinciri vurabilirsiniz Tenini teslim alırsınız ama ruhunu teslim alamazsınız, gönlünü alamazsınız. Dabancayı bir kızın veya bir oğlanın beynine dayanayıp, mesela bir kadın bir erkeğin beynine veya bir erkek bir kadının beynine dabancayı dayayıp, beni seveceksin yoksa öldürürüm seni demekle gönlünü kazanamazsın. Sevgi de böyle, iman da böyledir. Beynine dayayıp, kelime-i şehadet getir, kafir, yasak. Kur'an bunu yasaklıyor. Niye? İman gömül işidir. Sevmek gömül işidir. Parayla satın alınamaz, tabanca ile teslim alınamaz, gönül. Parayla bakkaldan, manifaturacıdan, sarraftan, mücevheratçıdan... Emlakçıdan paranız olduğu sürece dilediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Ama gönül apayrı bir şey. Apayrı bir şey. İman da apayrı bir şey. İnkar da aynen öyle. İmanın karşıtı inkar, sevginin karşısı nefret. Nefret de apayrı bir şey. Yani bir adamın beynine tabancayı dayayıp bu adamı sevmeyeceksin tamam mı? Seversen öldürürüm. Bu da yanlıştır. Yanlıştır. Gönlün sevmesi ve nefret etmesi, iman etmesi veya inkar etmesi apayrı bir şey. Zorla değiştirilemez. İkna ile değiştirilebilir. İkna edilmesi gerekmektedir. Rabbim bize örnek veriyor burada. Bakınız, ben, Beni İsrail'in, yani Musa Aleyhisselatü Vesselam'a inandığını söyleyen, veya o kabileden olan insanlara Tur Dağı'nı kaldırdım. Hadi bakayım bir, e, Tevrat'a sımsıkı sarılın, övdüğünüzü, nasihatınızı ondan alın dedim. Onlar da evet dediler. Ama, Tur Dağı yerine koyulunca, onlar, tekrar küfürlerine, inkarlarına geriye dönüverdiler. Vel evla fadrullah aleyküm ve rahmetuhu leküntüm minel hasirin. Eğer Allah'ın lütfu olmasaydı, eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı siz da olurdunuz diyor Allah Celle Celalühü. Yani ebedi zarara uğrayanlardan olurdunuz diyor Allah celle celaluhu Ve alim tumul ladina te dev minkum fissebiti fequlna lahum kunu qaraten hasirin Sizden cumartesi günleri haddi aşanlar Siz bunu biliyorsunuz diyor. Ve lekad alim tüm siz biliyorsunuz. Kimi elladi naate de öminkum fisepti. günleri haddi aşan insanları kimler olduğunu biliyorsunuz. Biz de onlara bu yorum aşağılık maymunlar haline dönüşün deyiverdik verdik diyor. Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada cumartesi günü konusunda açıklama getirilmemiş ama başka ayet-i kerimelerde getirilmiş. Cumartesi günleri avlanmayı yasaklamış beni İsrail'e Rabbim. Fakat cumartesi deniz kenarında olan bu insanlar cumartesi günleri de balıklar deniz kenarına kıyıya doğru sürüler halinde yaklaşınca Yahudilerin içi gidermiş Bayrıllarmış Derken bir çare bulmuşlar Allah'a karşı hile bu Denizin içerisine Şimdi balıkçılarımızın Dalyan yaptığı gibi e, Havuzlar yapmışlar Cumartesi günü Oraya girenleri Kapatıveriyorlar ağzını Pazar günü avlıyorlar Onları Cumartesi günü almıyorlar Cumartesi günü oraya girmesini sağlıyorlar, Pazartesi günü de oradan alıveriyorlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki, Biz de onları maymuna dönüştürüverdik, diyor. Ya hocam ya, neler yapmışlar be, demeyin. Çağımızda ve günümüzde, Bir kısım insanımız dinin yasak kıldığı şeyleri meşrulaştırmak için Allah Celle Celalühe karşı hile yolları aramışlardır. Saymayayım burada, benim gözümün önünden geçen, yaşanan, yani günümüzde yaşanan faize karşı yapılan hileler, alışverişte, Karşı dinin yasakladığı birçok şeyi çiğnerken aslında çiğnememiş görünen ve bu konuda yapılan numaralardan birçoğu fetva olarak bana sorulduğu için ben biliyorum ama biraz fıkralaşmış haliyle anlatayım. Hani adam yaz gününde oruç tutuyor ciğerleri yanmış susuzluktan. Karnı acıkmış, bakmış dayanamayacak öyle üzeri bir dağda mağaranın içerisine girmiş orada ekmeğin önüne koymuş suyunu da yanına koymuş yemeye başlamış mağaranın ağzında da köpeği var bu yemek yemeye başlayınca köpek kuyruk sallarmış yani her köpek bunu yapar yemek görünce. Adam içeriden diyormuş ki kuyruğu sallayıp durma Allah'a şüphelendireceksin diyormuş. Yani orada yediğini sanki görmüyor da köpeğin kuyruk sallamasından e, şüphelenip bakacak veya görecek bu bir fıkradır. Ama bu fıkra başka şekillerde yaşanıyor, yaşamaya devam ediyor. Günlük hayatta yaşamaya devam ediyor. Yani Kur'an ayetlerini biz tarihi bir olayı okuyormuş gibi okumayacağız. Rabbim burada bir örnek veriyor. Yahudiler böyle bir tuzağın içerisine girdiler. Allah'ı kandırma işlemine girdiler. Cezalandırıldılar. Peki hocam ama biz cezalandırılmadık. Ne biliyorsun cezalandırılmadığımızı? Tefsircilerimiz burada iki gruba ayrılmışlar. Yani maymuna dönüştüler kelimesinde çoğunluk ve Kur'an'ın ruhuna uygun olduğunu tahmin ettiğim çoğunluğun görüşüne göre şeklen maymuna dönüştüler. Yani şu bizim hayvanat bahçelerinde gördüğümüz maymun şekline şekil olarak da dönüştüler sayıları çok az olan, daha sonra gelen ilim adamlarımızdan, bazıları da diyor ki tefsircilerimizden, yapı olarak, yani karakter olarak maymunlaştılar. Taklitçi bir millet oldular. Yani şekil olarak dönüşmediler diyorlar ama, Kur'an'ın ruhuna uygun olan öbürüdür. Şeklen dönüşme halidir. Ve sahabenin tabiinin ve diğer, bir önemli itimat ettiğimiz müfessirlerimizin görüşüne göre Şeklen de maymuna dönüşmüşlerdir Günümüzde yani 1400 yıllık zaman içerisinde Şeklen dönüşüm olmamıştır Ama Allah Celle Celalühe karşı Hile yolları arayan Müslümanlar da Taklitçi bir millet olup çıkıvermişlerdir ve böylece de geri kalma işlemi başlayıvermiştir. Son 200 yıllık, 300 yıllık tarihimizde. Fecealnâhâ nekâlen limâ beyne yedeyhâ ve mâ khalfehâ ve lil Bu maymunlaşma işlemini onlara biz bir ceza olarak kıldık diyor Allah Celle Celaluhu onu görenlere ve daha sonra gelenlere de bir öğüt olsun, müttekilere bir öğüt olsun diye bir ceza olarak bu dönüşümü yaptık diyor Rabbimiz. O gün görenler var, insanken maymuna dönüşmüş bir topluluk. Tabi bu maymuna dönüşmüşler ama iç dünyalarında insanca düşünüyorlar. Konuşamıyorlar Söyleneni anlıyorlar Acı duyması için cezanın olması için Rabbim diyor ya Burada bir tenkil Türkçe'de kullanılır bu tenkil kelimesi Bazı yaşlı siyasilerimiz de kullandı bu kelimeyi Tenkil Yani cezalandırma ama bir daha bunu yapamayacak şekilde cezalandırma Rabbim diyor ki biz bunu ceza olarak yaptık. Ceza olduğunu anlayabilmesi için anlayışın insanca devam etmesi ama dilinden insanca konuşamaması. Kendilerini görüyorlar, birbirlerini görüyorlar, insanken maymun haline geldiklerini, insanların dolaştığını, meydanda dolaştığını, hatta Kafir olanların yani puta tapanlar insan olarak kalıyor. Allah celle celalühe iman ettiğini söyleyen ama Allah'a hile yapmaya çalışan bu insanlar maymuna dönüştürülüyor. Kafir diyor ki ben inanmıyorum. Cezamada razıyım varsa. diyor. Birileri müminlerden birileri ben inanıyorum diyor Ama Allah'a oyun etmeye kalkıyor Allah'ın görmez tarafından iş yapmaya Allah görmez tarafı mı var? Her şeyi görür, her şeyi işitir Gönüllerden geçeni bilir Ve huve alimun bidatis sudur O gönüllerden geçeni bilir diyor Allah Celle Celaluhu bunun yapılması daha sonra gelenlere de bir öğüt olsun, ibret olsun diye yapıldığını, onlara ceza, daha sonrakilere de bir öğüt olsun diye yapıldığını Allah Celle Arif bize haber veriyor. Hani Mevlana'nın bir hikayesi var. Aslan, kurt ve tilki Ava çıkmışlar Avda Bir yaban öküzü Bir ceylan Ve bir de tavşan vurmuşlar Üçünü bir araya getirmişler Aslan kurda demiş ki Taksimi sen yap demiş Kurt demiş ki Efendim şu yaban öküzü zat halinizin olsun Şu geyik benim olsun Şu tavşan da Tilki kardeşim olsun demiş. Aslan pençeyi attığıyla kurdu, öldürdüğü bir olur. Sonra tilkiye der ki, taksimi sen yap bakayım der. Tilki der ki, efendimiz şu e, geyik, Zatı halinizin sabah kahvaltısı olsun. Şu yaban öküzü öğle yemeğiniz olsun, şu tavşan da akşam yatarken çerez olarak yiyiniz efendim diyor. Aslan sormuş tilkiye, sen bu aklı nereden aldın demiş. Efendim, kurdun başına gelenler bana ibret oldu demiş. <gülüyor> Aslan da demiş ki buyur üçü de senin olsun. Akıllılık ettin diyor Mevlana diyor ki Firavun gibi, at gibi, Semud gibi toplumlar zamanla helak edilmişler Allah bunu Kur'an'ında bildirmiş Bize ibret olsun diye Allah'a tuzak kurmaya kalkan, hile yapmaya kalkan Yahudileri maymuna dönüştürmüş Tarihin direklerine de ası vermiş Kur'an ayetlerine ası vermiş adamları Bakınız Bakara suresinin Bu 65. ayet-i ası vermiş Rabbim onları Niye? Bize örnek olsun diye Bize örnek olsun diyor Ve mev'izaten lil müttegîn Müttekilere de bir Nasihat olsun Bir öğüt olsun diye Yaptık bunu diyor Allah Celle Celaluhu Ve id Musa li inna Allahu ya'murukum an tadhbahu baqara. Qale ittaqalu attaqeduna hizba. Qale a'uzu an Musa Aleyhisselam ile Beni İsrail, İsrail arasındaki mücadele çok uzun sürüyor. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlardan en çok bahsedileni, Beni İsrail'dir. Peygamberlerden en çok bahsedileni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ikinci sırada en çok bahsedileni ise, Musa aleyhissalatu Vesselam'dır. Musa Aleyhisselam ile, Beni İsrail arasında geçilen mücadele, o kadar teferruatlı anlatılıyor ki, aslında bütün bunlar, bize tarihi bilgi vermekten öteye, bu toplumda söylenebilecek yanlışların, yapılabilecek yanlış hareketlerin tamamını, Beni İsrail yapmış, Rabbim bizi uyarıyor, siz yapmayın diye. Onlar Musa aleyhissalatu vesselam ile çekiştiler, çatıştılar, Allah'a da, Musa aleyhisselama da, Tuzak kurmaya kalktılar Hile yapmaya kalktılar Siz yapmayın Diye bunlar bize verilmektedir Yani bu ayetlerin bize Dersi nasihatı Bu doğrultuda Alınmalıdır Yoksa ya böyle olmuş Diyerek Tarihi bilgi edinmeyeceğiz Peygamberlerin tamamının Hayatı tamamını ki Kur'an'da bildirilenler Kur'an'da bildirilenlerin tamamının hayatı Bizim bugünlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz olaylardır Peygamber aleyhissalatü vesselam fi Musa aleyhissalatü vesselam İsa aleyhissalatü vesselam Bizim günlük hayatta karşılaşacağımız hayatı yaşadılar Onlara çıkış yolları buldular Rabbim gösterdi bize de onların hayatını vermek suretiyle çıkış yollarını göstermiş oluyor. Hani İslami çizgiye e, sımsıkı sarılan birisi oğlu tarafından engellenmek istenebilir. M Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi. Kendisi dosdoğru İslam yolunda yürürken babası tarafından engellenilmeye çalışanlar olabilir. İbrahim Aleyhisselam gibi, hasetlerinden kardeşleri tarafından zarar verilmeye çalışılan insanlar olabilir. Yusuf Aleyhisselam'a karşı kardeşlerinin yaptığı gibi. Hocam çocuğu kaybolmuş anneler ve babalar var, göz döküyorlar, şehir şehir arayıyorlar. Bunlara da örnek var mı? Ev var tabii. Yahya Aleyhisselam var. Onların örneği de Yakup aleyhissalatü vesselamdır. Kendisi İslami çizgide ama karşı, hanımı ona karşı. El Lut aleyhissalatü vesselam vardır. Kendisi Müslüman ama kocası İslam düşmanı. E buyurun Firavun'un hanımı vardır. Kur'an bildiriyor bize. Kendisi mümine bir hatun. Yani hayatımızda karşı karşıya geleceğimiz her olayın Peygamberlerin hayatında yaşandığı ve netice de aldıkları Allah Celle Celalühü tarafından bize bildirilmiştir. Kur'an bizim kılavuz kitabımızdır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bizim önderimiz ve de örneğimizdir. Kur'an'ı okumaya, sevgili peygamberimizi de izlemeye devam edelim. Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş. Biz Allah'ı ve Resulü'nü seviyoruz. Onlarla beraber olacağımıza inanıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun de lütfetmesini diliyoruz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.